251. Mektup Bu mektup Mevlana Muhammed Eşref'e yazılmıştır. Dört halifenin üstünlüklerini ve ashab-ı kiramın büyüklüğünü bildirmektedir. Allahu u Teala'ya hamd olsun. Onun sevgili peygamberine ve temiz ehli beytine ve ashabının hepsine salatı ve selam olsun. Din ve dünya saadetinize dua ederim. Kıymetli kardeşim, birkaç şaşılacak bilgi ve işitilmemiş gezdi şeyler ve Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği hoş şeyleri bildireceğim. Bunların çoğu Şeyhan'ın yani Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'in ve Hazreti Osman'ın ve Allah'ın arsanı Hazreti Ali'nin üstünlüklerini ve yüksekliklerini göstermektedir. Kısa anlayışıma göre yazıyorum. Dikkat edinleyiniz. Hazreti Ebu Bekir Sıddık ve Hz. Ömer Faruk, Muhammed Aleyhisselam'ın yüksekliklerine ve Vilayeti i derecelerine kavuştukları gibi Vilayet bakımından Hz. İbrahim Aleyhisselam'a ve insanları dine çağırmak bakımından da Musa Aleyhisselam'a bağlıdır. Hazreti Ali ise her iki bakımdan da Hazreti İsa Aleyhisselam'a bağlıdır. Hazreti İsa ruhullah'tır ve kelimetullah'tır. Bunun için kendisinde vilayet yüzü peygamberlik yüzünden daha kuvvetlidir. Hazreti Ali de ona bağlı olduğu için onda vilayet yüzü daha kuvvetlidir. Dört halifenin memde itayunları yani rafleri kendilerini yetiştiren ilim sıfatıdır. Topluca veya açıkça çeşitli yönlerden ayrılırlar. Bu sıfat topluluk bakımından Muhammed aleyhisselamın terbiyecisidir. Genişlik bakımındansa İbrahim aleyhisselamın rabbidir. Her iki bakımdansa Nuh Aleyhisselam'ın Rabbidir. Musa Aleyhisselam'ın Rabbi, Kelam sıfatıdır. İsa Aleyhisselam'ın Rabbi, Kudret sıfatıdır. Adem Aleyhisselam'ın Rabbi, Tekvin sıfatıdır. Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer, Resulullah'ın peygamberlik yükünü taşımaktadır. Fakat burada da her ikisinin mertebesi aynıdır. Hz. Ali, İsa Aleyhisselam'a bağlı olduğundan ve vilayet yüzü daha kuvvetli olduğundan Muhammed Aleyhisselam'ın vilayet yükünü taşımaktadır. Hazreti Osman-ı Zinnure'in ortada olduğu için her iki yükü de taşımaktadır. Hz. Musa Aleyhisselam'a bağlılığı daha çoktur. Çünkü herkesi dine çağırmak peygamberlik makamına uygun bir iştir. Bu iş bizim peygamberimizden sonra peygamberler arasında onda daha çok ve daha geniştir. Onun kitabı Kur'an-ı Kerim'den sonra gökten inen kitapların en iyisidir. Bunun içindeki onun ümmeti geçmiş ümmetler içinde cennette en önde gidecektir. İbrahim aleyhisselamın dini ve milleti bütün dinlerin ve milletlerin en üstünü ve yükseydi. Bunun için peygamberlerin en üstününe onun milletine uymak emrolunmuştur. Nahl Suresi 123. ayetinin sonra sana bildirdik ki, İbrahim aleyhisselam'ın milletine tabi olasın aleyh-i şerifi böyle olduğunu göstermektedir. Geleceği haber verilmiş olan Hazreti Mehdi'nin Rabbi de ilim sıfatıdır. Bu da Hazreti Ali gibi İsa aleyhisselam'a bağlıdır. Sanki İsa aleyhisselamın iki ayağından biri Hazreti Ali'nin başı üzerinde, ikinci ayağı Hazreti Mehdi'nin başı üzerindedir. Musa Aleyhisselamın vilayeti Muhammed Aleyhisselamın vilayetinin sağındadır. İsa Aleyhisselamın vilayeti ise solundadır. Hazreti Ali Muhammed Aleyhisselamın vilayeti yükünü taşıdığı için evliya yollarının çoğu ona bağlıdır. Vilayetin yüksek derecelerine kavuşmuş olan ve insanlar arasına karışmayan evliyanın çoğuna Hazreti Ali'nin yüksekliği Hazreti Ebubekirle Hazreti Ömer'in yüksekliklerinden daha çok bildirildi. Eğer ehli sünnet âlimleri bu ikisinin Hazreti Ali'den daha üstün olduğunu söz birliğiyle bildirmemiş olsalardı, bu evliyanın çoğu Hazreti Ali'nin daha üstün olduğunu bildirirlerdi. Çünkü Hazreti Ebubekir'le Hazreti Ömer'in üstünlükleri peygamberlerin üstünlükleri gibidir. Vilayet yolunda olanların elleri o üstünlüklerin eteklerine yetişemez. Bunların dübüvvetin yüksekliklerinde dereceleri o kadar yüksektir ki Keşf sahibinin keşifleri o derecelerin yoluna bile varamaz. Vilayetin yüksek dereceleri peygamberliğin yüksek derecesine çıkabilmek için merdiven gibidir. Vasıtanın, aracının, aranılandan ne haberi olabilir? Başta olanlar, sonda bulunanlardan ne anlayabilir? Peygamberlik zamanı çok uzaklaştığı için bugün bu sözümüz çok kimseye ağır gelir. İnanmak istemezler. Fakat ne yapılabilir? Farise'nin dediği gibi. Ayna arkasındaki papağan gibiyim. Ezeli Üstad ne derse onu söylerim. Allahu Teala'ya çok hamd ve şükürler olsun ki bu sözlerimin hepsi ehli sünnet halinlerinin bildirdiklerine uygundur. Onların söz birliği ile beraberdir. Onların akılla, ilimle buldukları bana keşif yoluyla bildirilmektedir. Onların kısaca anladıkları bu fakire geniş olarak açıklanmaktadır. Resulullah'a uyarak Peygamberlik makamının yüksek derecesine kavuşturulmadan ve o yüksekliklerden doyurucu bir pay verilmeden önce iki halifenin üstünlüklerini bu fakire keşif yoluyla bildirmişerdi. Ehli sünnet alimlerinin bildirdiklerine uymaktan başka kurtuluş yolu yoktu. Bize doğru yolu gösteren Allahu u Teala'ya olsun. O bize doğru yolu göstermeseydi biz bulamazdık. Rabbimizin peygamberi hep doğru yolu söylemiştir. Hazreti Emir'in ismi cennet kapısının üzerinde yazılı olduğunu öğrenince, Şeyhan Hazretleri yani Ebu Bekir ile Ömer'in radyallahu an cennet kapısındaki hususiyet ve itibarlarının nasıl olduğunu merak ettim. Anlamak için çok uğraştım. Nihayet anladım ki bu ümmetin yani Müslümanların cennete girmeleri bu iki büyük zatın emri ve izniyle olacaktır. Sanki Ebu Bekir radyallahu an Cennet kapısında durup içeri girmeye izin verecek ve Ömer radıyallahu an ellerinden tutarak içeri götürecektir. Bütün cennetin sanki Ebubekir'in nuruyla dolu olduğunu hissediyorum. Bu fakire göre Şeyhan Hazretlerinin bütün sahabe-i kiram arasında ayrı bir şan ve üstünlükleri vardır. Başka hiçbirisi bunlara ortak değildir. Sıddık radıyallahu an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sanki aynı bir evin sahibidir. Farkları bir evin iki katı arasındaki fark gibidir. Faruk radiyallahu anta Ebu Bekir an tüfeyle olarak bu devlethanede bulunmaktadır. Diğer sahabi kiramın server aleme sallallahu aleyhi ve sellem yakınlıkları sünnet-i seniyesine yani İslamiyetine uydukları kadar mahalle komşusu veya hemşehri gibidirler. Bunlar böyle olunca sonra gelenlerin evliyası nerede kalır artık siz düşünün. Farisi'nin dediği gibi. Seslerini uzaktan işitmek de büyük nimettir. O halde onlar şeyhanin büyüklüğünden ne anlayabilirler? Her ikisinin büyüklüğü o kadar şoktur ki peygamberler sırasındadırlar. Peygamberlik makamından başka bütün üstünlüklerine maliktirler. Nitekim peygamberimiz buyuruyor ki benden sonra peygamber gelseydi Ömer peygamber olurdu. İmamı Gazali rahmetullahi aleyh buyuruyor ki Ali ve Ömer şehit olunca Abdullah evini Ömer sahabeyi kiramen dedi ki ilmin onda dokuzu Ömerle beraber öldü. Bazılarının bu sözü anlamayarak durakladıklarını görünce ilimden maksadım Allahu Teala'yı bilmektir. Avdes ve gusün bilgileri değildir dedi. Ömer böyle olunca Ebubekir'in büyüktüğü nasıl anlaşılır ki? Ömer'in bütün iyilikleri onun bir iyiliğidir. Böyle olduğu hadis-i şerifte bildirilmektedir. Ömer'le Sıddık radiyallahu anhuma arasındaki fark, Sıddık'la Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki farktan ziyadedir. Başkalarının Sıddık'tan ne kadar aşağı olduğu bundan anlaşılmalıdır. Şeyh Ayn öldükten sonra peygamberimizden ayrı kalmadılar. Mahşeri de onunla beraber kalkıp gideceğini haber vermiştir. O halde eftaliyet, üstünlük, ona daha yakınlık demek olup bu da ikisine mahsustur. Bu fakirliği ve aşağılığında onların yüksekliğinden ne anlayabilir ve ne söyleyebilirim ve üstünlüklerinden ne anlatabilirim? Tozun, dumanın, güneşi anlatmaya gücü yeter mi? Bir damla su, büyük denizleri söyleyebilir mi? İnsanlara nasihat etmek, Herkese yol göstermek için geri dönmüş olan evliya hem vilayet hem de daveti bilgilerini ve kıymetlerini taşıdıklarından keşiflerinin nuruyla ve tabi'in ve tabi tabi'inden iştihat derecesine yükselen alimler, hadisi şeriflerin derinliklerindeki manaları bulup anlatmakta Şeyh Aynın radiyallahu anhuma kemalatından biraz anlayarak hakikatlerinden az bir şeyi ele geçirerek üstünlüklerini bildirmişler ve bunda söz birliği hasıl olmuştur. Bu sözlerine uymayan keşiflerin, buluşların yanlış olduğunu söyleyerek bunlara kıymet vermemişlerdir. Bu ikisinin üstünlüğü sahabe kiram arasında zaten şöhret bulmuştu. Mesela Buhari Şerif'te Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki: "Biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Ebubekir gibi kimseyi bilmezdik. Ondan sonra Ömer'i, ondan sonra da Osman'ı bilirdik. Ondan sonra kimseyi kimseden üstün tutmazdık." Ebu Davud'un bildirdiğine göre yine Abdullah İbni Ömer Radallahu An diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bizler en üstün Ebu Bekir'dir, sonra Ömer, sonra Osman'dır derdik. Evliyalık, peygamberlikten daha yüksektir sözü, erbabı sekirin yani zan ve hayalle konuşanların sözüdür. Yani geri dönmeyen, peygamberlik makamının kemalatından haberi olmayan evliyanın sözüdür. Bu fakir birçok mektuplarında uzun uzadıya bildirdim ki peygamberlik vilayetin üstündedir. Hatta peygamberlerin kendi vilayetlerinin üstündedir. Sözün doğrusu da budur. Bunun aksini söyleyen peygamberlik makamının yüksekliğini bilmeyendir. Evliyalık yolları arasında silsile-tüzze hep yolu, tıpkı ekberin yolu olduğundan bu yolun yolcuları uyanık olur. Onun içinde yolların en üstünüdür. Başka yoldaki evliya, bunların kemalatına nasıl yetişebilir? Onların iç yüzünü nasıl anlayabilir? Bu yolun yolcularının bir işte karları müsavidir demek istemiyorum. Belki milyonda bir böyle olabilirse nimettir, saadettir diyorum. Peygamberimizin haber verdiği Hz. Mehdi, vilayetin en yüksek derecesinde olacağına göre, o da bu yoldan yetişmiş ve bu yolu tamamlamış ve düzeltmiş olacaktır. Çünkü bütün vilayet yolları bu yoldan aşağıları ve ulaştıkları vilayetlerde peygamberlik makamının kemallerinden az bir şey vardır. Bu yoldan kazanılan evliyalık da Sıddık-ı Ekber'in yolu olduğu için o tam pek çok bulunur. Paris'inin dediği gibi, Görkey yollar arasındaki farkı ne çoktur. Hz. Emir radıyallahu an Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem vilayetini aldığı, taşıdığı için Geri dönmeyen yani halk arasına karışmayan yani vilayetin kemalatı kendisinde fazla bulunan evliyanın mesela kutupların, abdalın ve evtadın terbiyeleri onun imdadı ve yardımıyladır. Kutbül aktab yani kutb-i medar onun emrinde ve terbiyesindedir. Yani vazifesini onun imdadı ve yardımıyla yapar. Fatıma, ile Hasan ve Hüseyin de bu makamda Hazreti Emirül ile ortaktırlar. Peygamberimizin ashabının hepsi büyüktür. Her birini büyük bilmek ve söylemek lazımdır. Enes bin Malik buyuruyor ki: Peygamberimiz buyurdu ki: Allahu Teala bütün insanlar arasından beni seçti ve ayırdı. İnsanların en iyisini bana ashab olarak seçti. Bunların arasından da bana akraba ve yardımcı olarak en üstünlerini ayırdı. Bir kimse beni sevdiği için bunlara hürmet ederse Allahu Teala onu her tehlikeden korur. Onlara hakaret edenler beni incitenleri de incitir. Abdullah bin Ambas buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ashabıma dil uzatanlara, onlara sevenlere Allah lanet eder. Bütün meleklerin ve insanların da lanetleri onların üzerine olur. Ayşe Sıddık'a radıyallahu anh buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ümmetimin en kötüsü, ashabıma dil uzatmaya cesaret edenlerdir. Ashab-ı kiram arasında olan muharebeleri iyi sebeplerden, güzel düşüncelerden ileri geldiği bilmek, dünyalık için, menfaat için bilmemek lazımdır. Çünkü onların ayrılığı iştihat ve tevil ayrılığıydı. Heva ve hevesten doğan ayrılık değildi. Ehl-i sünnet âlimleri hep böyle söylüyor. Şu kadar var ki Hazreti Emir'le muharebe edenler hata etti. Hak Hz. Emir an anh tarafındaydı. Fakat hataları iştihat hatası olduğundan bir şey denemez ve dil uzatamaz. Şerhi i kitabına göre Amidi diyor ki Cemel ve Sıff'ın vakaları iştihat yüzündendi. Sülemi Temhid kitabında diyor ki eyl Sünnet ve Cemaate göre Hazreti Muaviye ve onunla beraber olanlar hata etmişlerdi. Fakat hataları içtihat hatasıydı. İbnü Hacer Mekki Seva'ı Kı kitabı'nda diyor ki Hazreti Muaviye'nin Hazreti Emirle muharebesi içtihat sebebiyleydi. Ehli sünnet âlimleri böyle biliyor. mevakıf ı Şer edenin ashabımızın çoğuna göre o muharebeler içtihat sebebiyle değildi sözünde ashabımız diyerek kimleri anlatmak istemiştir. Ehli sünnet âlimleri böyle söylemiyor aksini söylüyor. Büyüklerin kitapları hep içti hatta hata olduğunu bildirmektedir. İmam Gazali ve Kadı Ebubekir ve diğer imamlar bunlar arasındadır. O halde hazreti emirle muharebe edenlere fasık yoldan çıkmış gibi şeyler söylemek caiz değildir. Kadı İyad'ın Şifa kitabında İmam Malik diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabından birine mesela Ebubekire Bekir'e veya Ömer'e veya Osman'a veya Muaviye'ye veya Emir İbni As'a seven ve onları kötüleyen bir kimse eğer yoldan çıktılar, kafir oldular dediyse bu kimseyi öldürmelidir. Yok eğer başka bir ayıp ve kusurla kötülediyse şiddetli dövmelidir. Hazreti Ali ile muharebe edenler Şiilerin taşkın olanlarının dedikleri gibi kafir değildir. Fasık da değildir. Çünkü Ayşen Sıddık'a ve Talha ve Zübeyir'i ve sahabe-i birçoğu onlardandır. Talha ile Zübeyir, Cemel Muharebesi'nde 13.000 kişiyle beraber öldürülmüştü. Hazreti Muaviye bu zaman işe karışmamıştı. Bir Müslüman bunlara yoldan çıktı ve günaha girdi gibi sözler söyleyemez. Kalbi bozuk, ruhu pis olan söyler. Fıkıh alimlerinden bazısı Hazreti Muaviye için cevr, yani zulmetti demişse de bunlardan maksatları Hz. Emir'in hilafeti zamanında kendini halife ilan etmesi haksızdır demektir. Yoksa yoldan çıkmak ve günah alameti olan zulm demek değildir. Bu surete sözleri ehli Sünnet büyüklerinin sözlerine uymuş olur. Bununla beraber hakiki din alimleri böyle yanlış manalar anlaşılabilecek sözleri söylemez. Hz. Muaviye için zalim nasıl denebilir? Bunun Allahu Teala'nın emirlerini ve Müslümanların haklarını gözetmekte adil bir halife olduğunu Sevaikül Muhrika kitabında Allame İbne Hancar-ı Mekki yazıyor. Çirkin hatada dememelidir. Hata sözüne eklenen her şey hata olur. Hele lanet sözünü kullanmak, zan ve şüpheyle olsan bile hiç doğru değildir. Böyle sözleri yezit için söylerlerse yerinde olur. Fakat Muavi'yi için söylemek çok şen iyi, çok çirkin olur. Peygamberimizin Hz. Muaviye'ye hayırlı dualar ettiğini hadis alemlerinin hepsi söylüyor. Mesela, ''Ya Rabbi, ona kitap yani yazıyla ilimle hesap öğret ve onu azaptan koru.'' Ve bir kere de ''Ya Rabbi, onu doğru yola götür ve doğru yolan götürücü yap.'' buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasının kabul olacağı sen şüphesizdir. Ona dua etti diyen yeni din adamlarının din kitaplarından hiç de haberi olmadığı anlaşılmıyor mu? Ashab-ı kiramın herhangi biri için böyle uygunsuz sözler söylemek hiç iyi değildir. Ya Rabbi, unutarak yahut yanılarak yaptıklarımızın bizlere sorma. İmamın Şabi Hazretlerinin Hz. Muaviye'yi kötülediği yolundaki sözleri de doğru değildir. Böyle bir şey olsaydı, Şabi'nin talebesi olan İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin bu sözleri söylemesi lazım gelirdi. i̇mam Malik, tabi i Tabi'ndendir ve Hz. Muaviye'nin asrında yaşamıştır. Medine-i Münevvere alimlerinin en yükseği olduğu muhakkaktır. İşte o büyük alim Muaviye'ye söğenleri öldürünüz der miydi? Demek ki onu sövmeyi büyük günahlardan sayarak söğenleri öldürmeyi emretmiştir. Onu sövmeyi Ebu Bekir ve Ömeri ve Osman'ın sövmek gibi bilmiştir. O halde Hazreti Muaviye'ye sövmek asla caiz değildir. İyi düşünmek lazımdır ki Hazreti Muaviye bu işlerde yalnız başına değildir. ı Kiramın hemen hemen yarısı onunla beraberdi. Eğer Hazreti Emirle muharebe edenlere kafir veya fasık denirse dini İslamın yarısı yıkılır. Zira Dini İslam dünyaya yayan, bizleri bildiren onlardır. O halde onları ancak kızındık, yani dini İslamı yıkmak için uğraşan kimseler kötüler. O muharebelerin karışıklıkların ortaya çıkması, Hazreti Osman'ın şehadetiyle başladı. Katillerden kısas istenmesiyle başladı. Talha ile Zübeyir kısas geciktiği için Medine imune vereden çıktılar. Hazreti Ayşe de bu işte bunlarla beraberdi. Cemel Muharebesi, Hazreti Osman'ın katillerine kısas yapılmasının geciktiği için oldu. Bu muharebede 13.000 kişi ve Talha ile Zübeyir de öldürüldü. Muaviye sonradan Şam'dan işe karıştı. Bunlarla birleşti. Sıfın Muharebesi yapıldı. İmam Gazali diyor ki, bu muharebeler halife olmak için değildi. Hazreti Emir'in hilafeti başlangıcında katillere kısas yapılması içindi. Allame İbni Hanceri Mekki Hazretleri de, eyl Sünnet böyle buyuruyor diyor. Hanefi alimlerinin büyüklerinden olan Ebu Şükuri Sülemi rahmetullahu aleyh diyor ki, Hz. Hazret Muaviye'nin Hazreti Emirle muharebesi hilafet içindi. Çünkü Peygamber Efendimiz ona insanların başına geçtiği zaman onlara yumuşak davran buyurmuştu. Bunu işittiği günden beri içinde hilafet arzusu uyanmıştı. Fakat iştihadında hata etmişti. Hz. Emir'in iştihadı doğruydu. Çünkü onun hilafeti zamanı Hz. Emir'in hilafetinden sonraydı. Bundan anlaşılıyor ki karışıklığın başlaması kısasın gecikmesiydi. Sonradan halife olmak fikri de ortaya çıktı. Her ne olursa olsun iştihat yerindeydi. Hata eden bir derece doğru olan iki derece sevap kazandı. Bu işte bize düşen iyi yol Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ashabının radıyallahu an kavgalarına karışmamalıyız. Bunları konuşmamalıyız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: asabımın arasında olan işlere karışmayınız." Yine buyurdu ki: "Asabım konuşulurken dilinizi tutunuz ve diğer hadisi şerifte: "Asabım için Allahu Teala'dan korkunuz. Asabım için dil uzatmayınız." buyurdu. İmam-ı Muhammed Şafii diyor ki: "Allah Teala ellerimizi o kanlara bulaştırmadığı gibi biz de dilimizi karıştırmayalım." Bundan anlaşılıyor ki onlara hata etti demek bile caiz değildir. Hepsi için hep iyi ve hayırlı söylememiz lazımdır. Evet, alçak Yezid inatçı ve fasıktı. Ona da lanet edilmemesi, ehli sünnetin kafirle bile olsan bir kişiye lanete izin vermediği içindir. Ancak kafir olarak öldüğü bilinen kimseye lanet caiz demişlerdir. Ebu Leheb ve eşi gibi, yoksa Yezid'e lanet etmemeli demek değildir. Allah-u Teala'yı ve onun Resulü'nü incitenlere dünyada ve ahirette Allah lanet etsin. Zamanımızda birçok kimse ilafet meselesini dillerine dolamışlar. Sözü evirip çevirip Ashab-ı Kiram arasındaki muhabereye getiriyorlar. Cahillerin yazdığı tarihçileri okuyarak ve bidat sahiplerinin yalanlarına inanarak Ashab-ı Kiram'ın çoğunu kötülüyorlar. Onlara layık olmayan şeylerle lekeliyorlar. Onun için... Bu bakımdan bildiğim hakikatleri yazarak dostlarıma göndermeyi lüzumlu gördüm. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ''Ortalık karışıp, yalanlar yayılıp, dinden olmayan şeyler ortaya çıkınca adetler ibadetlere karıştırılır ve ashabıma dil uzatılınca doğruyu bilenler herkese bildirsin. Allahu Teala'nın ve meleklerin ve bütün insanların laneti doğruyu bilip de gücü yettiği halde bildirmeyenlere olsun.'' Allah -u Teala böyle âlimlerin ne farzlarını ne de başka ibadetlerini kabul etmez. Allahu Teala'ya ne kadar hamdetsek azdır ki zamanımızın âlimleri Hanefi mezbindendir ve ehli sünnettir. Yoksa iş Müslümanlara çok güç olurdu. Bu büyük nimete şükretmek her Müslümana lazımdır her Müslümanın ehli sünnet itikadını öğrenip imanını ona göre düzeltmesi, şunun bunun sözüne ve uydurma kitaplara aldanıp da doğru yoldan kaymamaya çalışması lazımdır. 252. Mektup Bu mektup Şeyh Bediüddin Hazretlerine yazılmıştır. Suallere cevaptır. Allahu u Teala'ya hamd olsun. Onun seçtiği iyi kullarına selam olsun. Kıymetli kardeşimin güzel mektubu geldi. Bizi çok sevindirdi. Sorularınız anlaşıldı. Hz. Nuhla Hazreti Hz. Nuh İbrahim'in mevde-i ilim sıfatıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın mevde-i de yine bu sıfattır. Birçok bakımlardan birbirinden ayrılmaktadır. Çünkü bu sıfatın bir yüzü aileme karşı, öteki yüzü ise bilinen şeye karşıdır. Birinci bakımdan vahdete uygundur. İkinci bakımdan kesreti uygundur. Bu sıfatta toplu ve dağınık olur. Her biri başka bakımlardan bir büyüğün mebde-i tayyunu olmuştur. Nübüvvet ve vilayet yüklerini taşımak için olan başka suallerinizin cevabı Ace Muhammed Eşref'e gönderilen mektupta uzun uzun yazılmıştır. Bir daha yazmıyorum. Oradan arayınız. Kutup, gaz ve halife arasındaki farkları soruyorsunuz. Cevabını yazmak isterdim. Fakat izin olmadı. Başka zamana bırakıldı ve selam. 253. Mektup Bu mektup Şeyh İdrisi Samaniye yazılmıştır. Tasavvuf yolunu ve beş latifeyi kısaca bildirmektedir. Allahu u Teala'ya hamd olsun.'' Onun sevgili peygamberine ve temiz ailene ve ashabının hepsine salat ve selam olsun. Din ve dünya saadetiniz için dua ederim. Buradaki fakirlerin hali çok iyidir. Allahu Teala'ya and olsun. Allahu Teala size de selamet ve afiyet versin. Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda bulundursun. Hallerinizi ve mevacidinizi Mevlana Abdülmümin anlattı ve cevabını beklediğinizi de söyledi. Buyurmuşsunuz ki Yeryüzüne baksam yeri göremiyorum, göğe baksam göğü bulamıyorum. Bunun gibi arşın, kürsinin, cennetin, cehennemin var olduklarını bulamıyorum. Bir kimsenin önüne gitsem onun varlığını bilmiyorum. Kendi varlığımı da bilmiyorum. Allahu Teala'nın varlığı sonsuzdur. Onun sonunu kimse bulamamıştır. Tasavvuf büyükleri de buraya kadar haber verdiler. Buraya kadar ilerleyip daha ileri gidemediler. Bundan ilerisini bilemediler. Siz de yükselmeyi buraya kadar biliyorsanız, bu makamdaysanız sizin yanınızdan gelmeyeyim, sizi rahatsız etmeyeyim. Yoksa eğer bundan daha yüksek bir makam varsa bize bildiriniz de bu fakir ve bu yolu çok özleyen bir arkadaşımla yanınıza gelelim. Birkaç seneden beri yanınıza gelmediğimiz hep bunun içindir. Yavrum, bu haller ve böyle birçok haller hep kalbin halleridir. Böyle halleri bulan kimsenin kalbin makamlarından daha dörtte birinin geçememiş olduğu görülüyor. Kalbin makamlarından geri kalan üç kısmını da geçmek lazımdır. Böylece kalbin işi biter. Kalpten sonra ruh vardır. Ruhtan sonra sır vardır. Sırdan sonra hafihi vardır. Bundan sonra ahva vardır. Bu dört latifeden birinin de ayrı ayrı halleri ve mevacidi vardır. Her birine ayrı ayrı geçmek lazımdır. Her birinin yüksek derecelerine ulaşmak lazımdır. Alemi emirden bu beş latifesinden sonra bunların asılları olan dereceler birer birer geçilir. Sonra Allahu Teala'nın isimlerinin ve sıfatlarının zılleri, görüntüleri derece derece geçilir. Bu zıllar beş aslında asıllarıdır. Bunlardan sonra isimler ve sıfatlar tecelli eder. Sonra şun ve itibarat görünür. Bu tecellilerden sonra Zat-ı İlahi tecelli eder. Bu zaman itminani nefis hasıl olur. Allahu Teala'nın rızasına kavuşmak müessir olur. Burada hasıl olan kemalat yani yüksek dereceler yanında önceki kemalat hiç kalır. Sonsuz bir deniz yanında bir damla su gibidir. Bu makam da şerh-i olur ve isama hakiki ile şeref denir. Paris'inin dediği gibi işte budur. Bundan başkası hiçtir. Alemi emrin bu beş ila tifesinin derecelerini ve bunların asıllarını ve asılların da asıllarını geçmeden önce isimlerin ve sıfatların tecellileri sanılanlar, alemi emrin hassalarından birkaçının gölünü şeridir. Alemi emir Allahu teala gibi anlaşılmaz. Nasıl olduğu bilinemez olduğundan ve maddesiz, mekansız olduğundan salik bu huzurları isimlerin ve sıfatların tecellileri sanarak aldanır. Bu salik bunun için demiştir ki. Otuz seneden beri ruhumu Allah sanarak ona tapındım. Nereye kavuşulduğu, kime gidildiği artık anlaşılsın. Arabinin dediği gibi. Sevgiliye kavuşmak ele geçer mi acaba? Yüksek dağlar ve korkunç tehlikeler var arada. Lütfederek bu yolun açıklanmasını istediğiniz için kısaca az bir şey yazıldı. Her şey Allahu Teala'nın emrindedir. Size ve yanınızda olanlara selam ederim. 254. Mektup bu mektup Molla Ahmedi Belkiye'ye yazılmıştır. Birkaç sualenin cevaptır. Allahu Teala'ya hamd olsun. Onun seçtiği, sevdiği iyi insanlara selam olsun. Sual: İnsan her ne yaparsa zamanın sahibinin emriyle yapmalıdır ki hayırlı bir sonuç alabilsin. Taatleri, ibadetleri yapmak da böyledir demişlerdir. Eğer bu söz doğruysa bize her hayırlı işi yapmak için emir ve izin buyurmanızı dileriz diyorsunuz. Cevap: Büyüklerin bu sözü doğrudur, size izin verilmiştir. Fakat hayırlı sonuç demek, o işin sonucu olan şey demektir. Her istenilen şeyi elde edebilmek demek değildir. SUAL Kitapta diyor ki, hace Ubaydullahi Ahran Kuddisesi Ruhu Hazretleri buyurdu ki, Kur'an-ı Kerim'in hakikati can mertebesindedir. Yani Zat-ı Teala'nın ehadiyet mertebesindedir. Böyle olunca Mebde ve Meati kitabındaki Kâbe'nin hakikati Kur'an-ı Kerim'in hakikatinin üstündedir yazısının manası nedir cevap Burada ehandiyet mertebesi demek hiçbir şeyin bulunmayacağı zatı ehandiyet değildir Onun için bu ehadiyet mertebesinde sıfat ve Şan bulunur Çünkü Kur'an-ı Kerim'in hakikati kelam sıfatındadır kelam sıfatı da Allahu Teala'nın 8 sıfatlarından biridir. Kabe'nin hakikati ise sıfatların ve şanların bulunamayacağı daha üstün bir mertebededir. Bunun için Kabe'nin hakikati daha yüksek olmaktadır. Sual, birkaç tefsirde diyor ki, ben Kabe'ye secde ediyorum diyen kimsen kafir olur. Çünkü secde Kabe'ye doğru yapılır, Kabe'yi yapılmaz. Başka yerlerde de diyor ki, Müslümanlığın başlangıcında secdede senin için secde olsun derlerdi. Senin için demek, Zat-ı Teala için demektir. Böyle olunca Mebde ve Me'at kitabındaki Eşyanın maddeleri, cisimleri Kabe'nin binasına secde ettikleri gibi Eşyanın hakikatleri de Kabe'nin hakikatine secde eder sözün ne anlama gelir? Cevap Sözün gelişi böyle olmuştur. Melekler Adem Aleyhisselama secde ettiler demek de böyledir. Secde bir tek Allahu u Teala'ya yapılır. Hiçbir mahluka secde edilmez. ''Size ve yanınızda olanlara ve sevdiklerinize ve öncelikle Molla Paben'de ve şey Hasen'e selam ederim.'' 255. Mektup Bu mektup Molla Muhammed tahir Lohariye yazılmıştır. Sünnet-i her yere yaymayı ve bidatleri yok etmek lazım olduğunu bildirmektedir. Allahu Teala ya hand olsun ve onun seçtiği ve sevdiği iyi insanlara selam olsun.'' Hafız Behadettin'le göndermiş olduğunuz kıymetli bir mektup geldi. Bizleri çok sevindirdi. Bu büyük bir nimettir ki yanınızda olanlar ve sevdikleriniz bütün güçleriyle Resulullah'ın sünnetlerinden bir sünneti diriltmeye çalışmaktadırlar ve bütün varlıklarıyla kötü ve beğenilmeyen bidatlerden bir bidatı yok etmeye uğraşmaktadırlar. Sünnetle bidatı birbirinden zıttır, terstir. Birinin bulunduğu yerde ikincisi bulunamaz, gider. Birini diriltmek ötekini yok etmektir. Sünneti diriltmek bidatı yok eder. Bidatı diriltmek de sünneti yok eder. İster hasene yani güzel desinler, ister seyyi'e, çirkin desinler, her bidat sünneti yok eder. Belki bir bakımdan güzel denilmiş olabilir. Hiçbir bidatin kendisi güzel olamaz. Çünkü Allahu Teala sünnetlerin hepsini beğenir. Sünnetlerin zıddıysa şeytanın beğendiği şeylerdir. Bugün bidat der, her şeye yayılmış olduğundan bu sözümüz çok kimseye ağır gelir. Fakat ahirette hangimizin doğru olduğunu anlayacaklardır. İşittiğimize göre Hazreti Mehdi hükümet sürdüğü zaman dini yayarken ve sünneti diriltirken bidat işlemeye alışmış olan Medine'deki alim bidatı güzel sandığı ve ibadet olarak yaptığı için Hazreti Mehdi'nin emrine şaşarak bu adam bizim dinimizi yok etti ve milletimizi öldürdü diyecektir. Hz. bu alimi öldürecektir. Onun güzel sandığı bidatın kötü olduğunu bildirecektir. Bu, Allahu Teala'nın nimetidir. Dilediğine verir. Onun ihsanı çoktur. Size ve yanınızda olanlara selam ederim. Çok unutkan oldum. Mektubunuzu kime verdiğimi hatırlamıyorum. Suallerinize cevap veremediğim için affınızı dilerim. Meyyan Şeyh Ahmet-i Germeli sevdiklerimizdendir. Size yakındır. Kendisine teveccüh buyurunuz ve selam.